أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزاف الشياطين وأعوذ رب بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا مكر الله فلا يأمل مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله العظيم الله بالقرآن العظيم Rabbi kerahem alhamdülillahi ve'lâhi ve'l-hayyü'l-kayyûm. Hal saltu kum min hayyil kayyûmillel-elâmu'cmebe ve'tefa'tu a'yunus şü'e bi'ahulna ve'l-kuvveti'l-kayyûm. Yani ne hatip. Ede'dir farzın 37. farz. Allahu Teala'nın mekrindendi. Emin olmamak. Yani azabından emin olmamak. Neymiş? Farz. Buna bakarsan, allah Teala'nın meklinden emin olmak ne olur? Haram olması lazım, farzın terki, haram olması lazım. Fakat, burada farklı bir durum söz konusudur. Halefilere göre, bu küfür şirktir. Mesela namaz kılmak, farz kılmamak haram, kafir olmaz. Ama Allah'ın meklinden emin olmamak, farz, emir olmak ne olması lazım? Normal kaideye bakarsan haram olması lazım. Ama Hanefilere göre neymiş? Şirk. Yani insan kafir eder. Şafilere göre neymiş? Büyük günah. Tabi onların da büyük günah olduğuna dair e, hadis-i şeriften delilleri var. E, Hanefilerin de e, tabii ki ayetlerden delilleri var. Böylece her mezhebin kendi adamları, delillerini ortaya koymuşlar. Biz şimdi size ne anlatacağız? Bu, Allah'ın mekri ne demek? Mekir, e, lügat manası Arapça'da hile yapmak demek. Mesela ne buyuruyor? Esta'adü'l-lâh <gülüyor> ve mekerû ve mekerallâh ve allâhu sayf onlar İsa ama bir, bir hile yaptılar. Ve İbrahim Aleyhisselam'a hile yaptılar. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hile yaptılar. Hep müşrikler hile yaptılar. Ve mekır Allah, şimdi Allah da hile yaptı denir mi? Denmez. Çünkü Allah Teala'ya hilekarlık sıfatı istahat edilemez. Ama ayette geçen tabirle mekır. Allah Teala mekreder mi? Eder. Mekır. Buradaki manası nedir? Hilelere karşılık verir. وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَا Allah hilelere karşılık verenlerin en hayrısındır. Yani en iyi karşılığı Allah verir. Celle Celaluhu. Yoksa Allah hile yaptı demek asla cahil olmaz. Çünkü hile biliyorsunuz gücü yetmeyenin, aciz düşenin e, kalleşlikle e, gizliden efendim, korkarak cesaretsizce yaptığı faaliyetlerinin hile, hud'a Desise, bunlar e, Arapça kelimeler, Türkçe de kullanılıyor. Ama Allah Teala'nın mekrinden baksak nedir? Hilelere karşılık vermesidir. Şimdi bir Müslüman Allah Teala'nın mekrinden emin olmayacak. Peki bunun bizden alakası ne? Biz Peygamber'e hile yapmıyoruz ki Allah bizim belamızı versin. Biz Kur'an'a Kur hile yapıyoruz. Bazı yapanlar var. Allah dost sana hile yapanlar, alimlere hile yapan var. E, benimle bu kadar uğraşan var. Bunların çoğu da hilekârlıkla yapıyorlar. Kimse karşımıza çıkıp da e, ilmi olarak bir münazaraya, tartışmaya girmiyor benimle. Ne yapıyorlar? Hep arka planlardan efendim istira'lar yayarak hoca şöyleymiş, şunu yemiş, bunu yemiş, buna binmiş, buradan gitmiş, buraya gelmiş böyle şeyler. E gel konuşalım. hangisi sahabe hangi selam ben ne yapıyorsun? sen ne yapıyorsun? Yok. Ancak fısıltı gazeteci, bilmem ne, gizli postanelerden, internetlere bir şeyler atanlar. E adını söyle, yok. E bunlar hilekar, şerefsiz, adi, müptezem, rezil, kebazı adamlardı Bunlar makir. Bunlar ya yani hilekar. E şimdi biz Allah'a, peygamberine, dostlarına, alimlerine, velilerine, e, kitabına, sünnetine, ve bir hile yapmıyoruz ki biz ki Allah bize karşılık versin o zaman bu nokta bizi alakadar etmiyor diyebilir miyiz diyemeyiz, neden diyemeyiz iki türlü mekir var bir insanın Allah'a karşı, peygambere, dine karşı kendini kafir edecek çarlığı var Allah Teala'nın da ona karşılık vermesi var işte Firavun'a yaptığı gibi, Nebru'da yaptığı gibi, Ebu Cehil'e yaptığı gibi bütün Kur'an dolu. Allah nasıl ters çeviriyor hileleri. Bizimle alakalı olan tarafı nedir? Biz ibadet ediyoruz, görünüşte namaz kılıyoruz, zikrediyoruz, Kur'an okuyoruz. Dolaşırı sanki böyle bir takva görüntüsü veriyoruz. Halbuki takvanın yeri nerededir? Kalptedir. Bir insan kalbinde Allah korkusu yoksa, dışından ne kadar takva görülse de o ne yapar iki de koy verir. Bir yerde mutlaka patlak verir. Mutlaka haramlar yapar. Çünkü kalpte Allah korkusu olması şart. Kalbinde Allah korkusu olan bile ara sıra kahrete gelir, unutur, ayağa kayar, o da günah işler. Dolayısıyla kalbinde takva olan bile günah düşüyorsa, kalbinde hiç Allah korkusu olmayan bir adamın günah yapmaması mümkün değil tasavvur bile edilemez. Şimdi hepimizin kendimize göre günahlarımız var mı? Hepimizin kendimize göre günahlarımız var mı? Peki bu günahlara karşı allah Teala bize nimetlerini kesiyor mu? Devam ettiriyor. Devam ettiriyor. Hatta bazen bazılarımıza da bu nimetleri artırıyor mu? Artırıyor. Günah yaptığı halde adama bela veriyor mu, vermiyor mu? Burası çok önemli yani hastalık olsun zillet olsun hakirlik olsun, horluk olsun evet. başına bir düşman musallat ediyordu bulmam önemli. <gülüyor> ufak tefek veya büyük herkesin günahı eğer bir insan günah yaptı halde Allah ona bela vermiyorsa bu sıkıntı niye sıkıntı o adama yürük olup sen doğru yoldasın mesajı veriyor gibi o adam tarafından anlaşılıyor bu sefer o adam da ne yapıyor? O günah tevbe etmeyi düşünmüyor. Niye? Allah belamı vermediğine göre ben iyi yapıyorum diyor. İşte Allah'ın ona yaptığı nekir bu. Halbuki günaha ceza, günaha ceza, hastalık, bela, her günah bir ceza verse adam ne yapar? Tevbe. Ama günah devam ettiği halde iyiliklerini artırınca e demek ki bunlar çok de bir günah değil. Diye vehmeder. Biz de burada tufaya Geliyoruz. Zoka'yı burada yuturuyoruz biz. Ne bu salli billah? Münafıklar hakkında. <gülüyor> Görmüyorlar mı her sene bir veya iki kere fitnelendiriliyorlar, hasta oluyorlar, belaya uğruyorlar. Allah Teala münafıkları bile yola getirmek için ne yapıyormuş onlara? Hastalık, bela ve musibet veriyorum diyor. Kendi çocuğu. ثُمَّ ediyor يَتُوبُونَ ama yine de tevbe etmiyorlar وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ yine de düşünmüyorlar, yola gelmiyorlar e biz de öyle olacak. munafıktan ne farkımız kaldı bir hastalık geldi, bu neden geldi bir bela geldi bir fakirlik geldi, işler bozuk gidiyor maddi sıkıntı geldi ya bir günahım var bunu düşünmüyorsak tevbe etmiyorsak munafıktan ne farkımız kaldı de iki kere diyor, ya bir ya iki bela veriyorum diyor. Yine o bela vermesi neden? Rahmetinden. Niye? Adama hala sinyal veriyor. Ama adam algılamıyorsa Rabbim ne yapsın? Sonra tevbe etmiyorlar. Evet. Ve düşünmüyorlar. Kul hasta olduğu zaman hadis-i yani rivarette görüyor. İzâ e, merifel abd Kul hasta olduğundan sonra da ufiye, sonra da ona şifa ve afiyet verildiği zaman eğer onun iyiliği atmazsa, anladın mı? yani sen hasta oldun sonra şifa buldun senin iyiliğin, ibadetin zikrin, dersin, ilmin sohbetin, bu hayır faaliyetlerin ne yapması lazım? hastalıktan kurtulduktan sonra artışa geçmesi lazım diyor kutbî radıyallahu anh rivayet ediyor bunu eğer diyor artışa geçmiyorsa anla ki o kişi efendim ahmak ve kafir hiç Allah'ın ihtarından bir şey anlamamış bazıları da ne diyor ya şu kadar zaman hasta olduk işte içki içemedik kumar oynayamadık zina edemedik şunu bunu da yapamadık şimdi de bir iyileştik şimdi dayan şaraba iki kadeh atalım şimdi epeydir midemiz rahatsız oldu içemedik falan Ondan sonra sinia yapamadık, biraz piliğimiz bitti. Ondan sonra elimiz ayağımız kalkmak için kendimize geldik, biraz gücümüzü bulduk. Hemen bizine ortam hazırlayalım falan. Ha, demek sen mekürsün. Ne demek mekür? Allah'ın mekrine çarpılmışsın. Allah'ın mekrine demek sana fırsat vermiş, ama tevbe için vermiş. Sen bir daha günah yapmak için zahmet etmişsin. Dolayısıyla sen aldanmışsın, husranı olmuşsın sen Allah Teala bana azap eder diye korkmuyorsun ya Allah Teala'ya karşı isyan edilmez edilirse de hemen tevbe edilir efendim kaç kere bozsan yine tevbe edilir Allah'ın azaptan emin olunmaz devamlı korkulur Ya beni affet, mağfuret et günde kere aynı günah düşsen kapsan yine Rabbeni affet desen seni ısrar etmiş saymıyor ya e bu ben ısırtlık mı hatırlıyor bu Allah Teala Maasalamen istekler. Bir adam günahından bağışlanmak talep ediyorsa, o adam o günahta ısrarcı sayılmaz. Ve var. Ama aynı gün 70 kere aynı günah dönsene bile. Bu ne acayip Ama her keresinde hakka deraf istiyor ya. Ama öyle bir nefisle şeytanla karşı karşıyayız, öyle ortamlardayız ki yani 70 mübalağa sayısıdır hani yetmişte zordur bir günde ama bir günahı aynı günde 70 kere düşse kalksa ama her seferinde estağfurullah ya ya Rabbi yine seni unuttum ben ya nasıl unuttum ben dese ben de onu diyor ısrar etmiş saymam diyor. Israr etmeyince de ne oluyor? büyük günah küçük oluyor. La sanıyla temal israr ve la kebiyle temal istiğfar başka bir ad-i şerif de. Ne olmaz? ısrarla yapılan günah küçük olmaz, istiğfarla yapılan günah büyük olmaz yani ne demek küçük günah tevbesiz, büyük yazılı büyük günahtan pişman olsan istiğfar etsen büyük kalmaz, silinir. onun için bizimle alakalı kısmına geldiğimiz zamanda ne anlaşılıyor korkuyu elden Bırakmama. Özellikle Allah Teala bu ayet kervesinde tabi gerisinde ben size okuyordum. Ee, yılbaşı gecelerinde okuduğum ayetlerdendir bu. Her sene yılbaşı, Noel yani, Noel gecelerinde okuyordum ya. Estaizle velevenne el kura eğer şehirliler, köylüler amelü ve teqav doğru dürüst iman edip Müslüman olsalar ve haramlardan sakınsalardı. Efete <gülüyor> göklerden yerlerden onlara bereket kapılarını açardık. Böyle yağmur yağdırırdım ki diyor, gündüz işlerini bozmamak için gece yağdırırdım. Gündüz de diyor, havayı karanlık yapmam, güneş kaldırırdım, yerleri de kuruturdun ki sen kaymasın, arabalar kaza yapmasın, trafik kalmasın. Ama şimdi bir yağdırıyor, sel götürüyor, koparıyor, götürüyor. seraları götürüyor mahsulleri götürüyor, meyveleri semzere götürüyor, yolları götürüyor. Ya, çünkü iman yok, takva yok. İman kıt, takva az. Eğer öyle olsaydı gökten yerden bereket kapılarını açar. Ama maalesef iman kolay bulunacak bir şey bu zamanda da Müslüman olmak. Ben Müslümanım demekten olmaz. Adam ben Müslümanım diyor, layıkım diyor. Demokrat demokrat. İslam'da demokratiklik olur mu ya? %1 <gülüyor> Allah muhafaza etsin sıkıntı. <gülüyor> Alâ herhalde ben dört metre düşür derdim. Ha rey verir misin? En kötüsü gelmesin diye ehven-i şere, ehven şere de verilir. Ehven-i şere de verir illa ki hayır olmaz. Her zaman hayır bulunmaz. Hayır bulunmasa da daha azılısı gelip de hepten din imanı silecekse bir ehven olanına Birisi ehvel düşer, tertip meselesi. Mesela Mekke'de iki tane adam çıktı. Birisi Ebu Ceyy, birisi Ebu Talip. E Ebu Ceyy e veren nedir? Ondan beterdir. Ama Ebu Talip Müslüman olmadı. Müslüman olmadı ama Peygamberimize de zararı olmadı. Faydası da oldu. Ondan çünkü işte orada Ebu Talip'e verir. Yani neden? E Müslüman yok ki. Ebu Bekir aday değil ki. Rabbı Allah Ebu Bekir aday değil. İkisinin arasında kaldık mı ne yaparız? Ehveni Ama hakikaten hayırlı bir adam var. O zaman ehveni olur mu? Olmaz. Hayırlısı varsa ehveni şer olmaz mı? Yani Menderes'e ya, o zaman rey verildi. Verilmeliydi. Ali Hazreti buyururdu. Beş vakit namazda dua ederim. Dua edin. Ve çok duaları. Ama Şimdi adı ne partinin? Demokrat. E şimdi sen orada ben de bu kafadayım, demokratım dedim mi ne olur? Dinden çıkarsın. Ne demek başka? Demokratım demek? Başka. Demokratım demek ne demek? Eşittir. Allah'ın buyurduklarına göre değil de halkın isteklerine göre hareket edeceğim demek. Başka bir izahı varsa bana biri anlatsın peki halkın isteklerine göre hakkın emirleri varken halkın isteklerine göre iş olur mu? Allah! Referandum yapalım. İçki serbest mi olsun? hak dedi ki serbest olsun. Emlidir, serbest etti. Allah serbest etti mi? Dolayısıyla burayı doğru anlayacaksınız. İman olsa, takva olsa gökten yerden bereket kapılamaz. Ekonomi Türk malum, Cennet gibi rahatlık Şimdi de oldu zam zam zam canı çıkar. Çünkü iman ve takva yok. Ve lakin kezzebu, kullarımız yalanladılar. Kur'an'ı yalanladılar, şerahat'ı yalanladılar. Allah'ın dinini yalanladılar, helal arami yalanladılar. Her şey olmaz. Başı kapalı kadın. Başı kapalı kadın. işine gelmedi. Amca kızı alınmaz. Ya yapma böyle Kur'an'da ayet var alınız. Olmaz öyle Kur'an'da ayet falan. Olmaz. Amca biçim zandır mı yatıyor? Çünkü o amca biçimden kâfir oluyor. Ödürüp dalık yüzünden kâfir oluyor. Belki faizden kâfir oluyor. Belki demokratlıktan, belki laiklikten. Alakin kezzabu. Yalanladılar bizim dinimizi. Allah'ımız emirler veriyor bize. Biz kafadan iş yapamayız. Biz Kur'an'a bağlıyız. Kur'an'da olsa da bu böyle olmaz. Ne demek ya? Ya <gülüyor> Kur'an'ın hepsi yaşanması için denilmedi. Ne demek ya? İslam'ın bu gazete yazdığını ben size burada söyledim bir kere. İslam'ın bütün hükümleri yaşanmak için değil diyor. Kısmen yaşansa olur. Kısmen yaşansa olur ama işte böyle olur. Terör olur. Zulüm olur. Hırsızlık olur gasp olur, katliam olur cinayet olur, olur, olur, olur bütün pislikler olur ama İslam'ın tamamı yaşanırsa cennet olur ne? ne zor durumdayız ya ne zor durumdayız Gavurluğa razı olmak zorunda bırakılıyoruz bize dokunmayın da biz de namazımızı kılalım da siz ne gavurluk yaparsanız yapın demek durumunda bırakılıyoruz öyle bir beter zamana geldik ki Nebbaşı Efele rahmet okuyorlar. Adam kefeni soyuyor, mezarı açıyor, kefeni soyuyor, adamı kefensiz bırakıyor gidiyor. Allah belastı versin diyorlar. Bir de gün bakıyorlar, birisiyle kefeni soymuş cesedi, bir de baktı tecavüz etmiş ölüye. Ulan dediler, birinci kefen soyucu Allah rahmet etsin. Gidesin ya. Bunu da görünce tecavüz ettiğin. Nebbaşı Efele Allah rahmet etsin. Diyor. O zamana getirdiler bizi. Biz köleyiz, biz esir durumdayız, Biz zavallıyız. Yazık bize. Biz dünyayı tercih ettik. Nefsim adına da konuşuyorum. Zaten en iyi kendimi biliyorum. Sizden de en iyi kendimi biliyorum. Biz dünyayı tercih ettik. Biz korktuk. Biz bir şey yapmasınlar. Efendim bana dokunmayan yılan beni yaşasın. Biz Allah yolunda cihadı bıraktık. Biz İslam dini, İslam'ın hakimiyeti, şuurunu bıraktık. Biz artık, ama Amerika gelip bizi bombalamasın da ne yavru yaparsa yapacağız. Bunu demeye başladık biz. Bizde bereket kalmadı bizde. Bizde bekleme bizden, hayır bekleme bizden. Fekhazdâv. Biz artık yakalanacağız hep. Devamlı yakalanacağız. Maddi, manevi, bunalım. Fekhazdâv. Biz onları yakaladık. Bimâ kâinu bu Kazandıkları suçlar sebebi. Efemin eylül Kuran o şehriler köylüler emin mi oldular en yettehum ve sünabeyâten bir gece vakti onlara azabımızın gelmeyeceğinden vehum nâimûn onlar mışıl mışıl uyurlarken ikiye üçlere kadar dizileri filmleri bitirmiş vaziyette efendim 3'te 2'de neyse yaptıkları vakitte zikirsiz ibadetsiz yaksıyı kılmamış vaziyette hiçbir şey yok emniyet var güvence var Başıma bir şey gelmez. Böylece azabımızın onlara gelmeyeceğinden nasıl güvenebildiler buna, nasıl emin olabildiler? Bir de baktın gecenin üçünde bir salladı indirdi aşağı. Bir de baktın bir zelzele, bir baktın sel, bir baktın yer, bir baktın fırtına, hortum, tuzuma mı? Evvel mi ne elür Kur'an? Yoksa o şehirler, emin mi oldular? En yey tevbe zünatuhan. Kuşluk vakti onlar azabımızın gelmeyeceğinden. Oğlum gel abun. Kuşluk vakti yani tam işler başlamış, çarşılar, pazarlar hareketlenmiş. Onlar böyle dalga geçiyorlar, oynuyorlar. Esnaf, tüccar kendi aralıkta haharlar, hiler. Efendim müşteri geliyor. Oh, tuzun kuru tıkkıdım yerince falan. Yani gece yaparım da gündüz yapamaz mıyım? Diyor. Gündüz de bir belaya olur Efemiru <gülüyor> Mekrallah. Onlar benim azabından nasıl kendilerini güvende hissedebiliyorlar? Her an benim azabım gelebilir. Mekrallah. <gülüyor> Allah'ın metninden emin olmaz. Yani ben kendim güvencedeyim. Bana bir şey olmaz diyemez. Illen kavunun, hasirun. iki cihanı kaybeden, dünya ve ahiretini elinden kaçıran ancak bana bir şey olmaz der. Bana bir şey olmaz diyen kusrana uğramıştır. O zaman hepimizin düşünmemiz gereken bu geceki farzımız, 37. farz olarak inanmamız, düşünmemiz gereken husus neymiş? Allah bize her an bir bela gönderebilir ve bize azap edebilir. Biz Allah'tan korkmalıyız. Bana bir şey olur, ben namaz kıldım. Ya tamam da, birden kalbin döner de vaktin yanık yavrum ne namaz kılanlar şimdi namaza sövüyor ne hacılar şerata sövüyor bunlar bahane geldi de biz bu yoldayız da kendi iyiliğimiz mi canım Allah'ın lütfü kelebi kendimizden görmeyelim şimdi bak Hişami ibn Hurva <gülüyor> rivade ediyor Allah'ın Allah dostlarından biri bir arkadaşına mektup yazıyor mektubunda ne yazıyor İdâ asab tevinallâhişşe'e'ye surrûk eğer diyor sen Allah'tan seni sevindiren bir şeye nail oluyorsan felaket emelen yekûledi min Allah'ın Sakın güvenme belki de orada yine Allah'ın salanesi var bir azap efendim hazırlığı var. Ama ben çocuğum oldu, hiçbir şey, araba aldım, işim iyi, müşterim arttı. Dikkat et, belki sana bir nimet veriyor, seni kahfete sürüklüyecek, seni namazı terk ettirecek, cemaati bıraktıracak. Belki sohbete gelemeyeceksin, salih i bey gibi olacaksın, işin artacak, malın artacak, sende işlerim tıkırım yerinde demek Allah'ın iyi kuluyum sanacaksın ama bir zaman sonra bakacaksın cuma geceleri sohbete gelemiyorsun, işin çoğalmış. Bir zaman sonra bakacaksın cemaatla namaza gelemiyorsun. O düşün seni sevindiren bir şey geldi mi? Aman bunda ne hesap var acaba Rabbimin ne kaderi var acaba? Öyle düşün, Allah'a beklerden ancak. Kuştana uğrayanlar emin olabilirler. Yine de nimetin kesilmiyorsa, e burada senin Allah'ın senden razı olması ihtimali yok. İşte tam mekidi. Onun için bana bir şey olmaz düşüncesi adamı kâfir eder. Tam tersi, ben cehennemliyim asla kurtulamam düşüncesi bu da kâfir. İki taraftan insan kafir eder. Elçülün akar et metin dedim de bu böyle geçer. Ben emniki kuvvəni öyle, <gülüyor> şu kuvvə güvemek. İnsan kafir eder, ümit kesmek insan kafir. Allah'ın İnne ülâyeyi <gülüyor> esmî rəhîmlə Allah rahmetinden ancak illa <gülüyor> kovu kafiru kafirlerden başkaları ümit kesmez. Demek ki benim ümidim yok Allah'a, ben cehennemliyim. Düşüner kafir. Çünkü diyor ki kafir olmayan ümiti kesmez. Hayır bunları. Bunları birlikte değerlendirsek meseleyi anlamış olur. Şimdi Allah korkusu devamlı herkese lazım. Peki en çok kim korkar? Allah'ı en iyi bilenler korkar. Ümmet içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar Allah'tan korkan var mıdır? Yoktur. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar Allah'ı bilen yoktu İnne etkalkum ve alemekum billahi. İçinizde en çok haramlardan sakınanınız da Allah'ı en iyi bileniniz de benim. Niçin rüzgar estiği zaman şiddetli rüzgar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü değişirdi, korkardı ve camiye kaçardı, namaza koşardı, secdeye kapanardı. Niçin şimşek çaktığı zaman, yıldırım çaktığı zaman niçin sallallahu aleyhi ve sellem camiye kaçardı? Kıyamet kopacak zannederdi, niye korkardı? Allah Teala'yı bildiği için, gücünü kudretini bildiği için, halbuki o da biliyordu kıyamet daha ne kadar zaman var. Ama o anda nasıl bir korkuyor kapılıyoruz? Niye biz korkmuyoruz? Bizde an ancak evet sallamaya başlarsa falan Yoksa normal rüzgârlara falan korkmuyoruz niye? Bizim ev betonarme, bu kadar rüzgârdan sallanmaz, bir şey olmaz diyoruz. Ama kâinat neveli sallallahu aleyhi ve sellem bir iki metrelik. Ev, Yuksuz olacak üstü zaten vurma yani. Fakat camiye koşuyor. Yani namaza koşuyor. Bütün peygamberler panik halinde nereye koşarlar? Namaza. Kehalu yefzunu iza fez'u sala. Çünkü neden? Allah'ın kapısına müracaat O anda bizi ne Amerikalılarse kurtaramaz, emniyet güçleri kurtaramaz, itfaiye kurtaramaz Kimse herkes derdine düşmüş. Onlar perişan. Her yer sallanıyor. Kim kurtarır? Fela gelince namaza koşarlar. Allah'ı bilmekten geliyor. Bu kaşşek korku marifetten. İşte melekler çok korkar. Hiç günahları var mı? Yok. Cehenneme girme tehlikeleri var mı? Yok. Çok korkar. Allah Teala meleklerine soruyor. Sevgili Esra'ın radıyallahu aleyhi ediyor. Ma ve zufur lezi kalbele Maka denzen kumul menzileti la muzila bayrakum. E bilen melekleri ya korkudan Cebrail Aleyhisselam Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le görüşüyor. Yani peygamberlik yanında krallık mı istersin, kulluk mu istersin? Böyle bir tercih sunuyor. Rabbimizden bir teklif getiriyor. Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, orada cevap verecek. Yani Davud Aleyhisselam gibi Süleyman Aleyhisselam gibi nübüvvetin yanına mülk ve saltanat mı istersin? Yoksa efendim kulluk, abdiyet, ubudiyet, fakirlik yani tevazu. Orada İsa Aleyhisselam geliyor. Gökten iniyor İsa Aleyhisselam. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Cebrail Aleyhisselam bakır. Orada İsa Aleyhisselam böyle eliyle işaret ediyor en Krallık mınallık istemedi demek için i̇şte böyle yapıyor. Aşağı durum, tevazu, fakirlik, kıtlık. Diyor ama Efendimiz selam onu değerlendireyim diyene kadar bakıyor Cebrail Aleyhisselam'a Aa, selçeye dönmüş. Selçeye olmuş küçücük. Ne oldu bu Cebrail Aleyhisselam? Yani altı yüz kanalı göklere yerlere sığmıyor iki kanalı. Selçeye dönmüş. Neden? Mikail Aleyhisselam, şey, İsrafil Aleyhisselam surla Sura mı emri geldi diye güvercine dönmüş. Hocamet titriyor, titriyor. Ece Cemreler Sura titrer çünkü Allah'a çok yakın, çok biliyor, Mukarram melek. E şimdi Mali Kaymakam, Baş Sekil, Deyici Cumur. Kim takar yalan Adam tanımıyor ki, ha, orada parkta yatıyor adam sorsan ki İstanbul Emniyet Müdürü ki tanımıyor Emniyet Müdürü de gelmiş haber amca bilmem ya. hadi git şimdi Mongo <gülüyor> Emniyet Müdürü falan ya ben tanıyorum Emniyet Müdürü'nü ben biraz tırsarım tabii ki sayın amirim falan ya alakalıklar, yağcılıklar ben yaparım kusura bakmayın ben korkarım yaparım güç yetmeyenden kaçmak pekabeler üstünde ama <gülüyor> şimdi parkta yatıyor adam ne kaybedecek ya ama şimdi emniyet amirinin yardımcısı korkar başkomiser korkar, polis korkar neden? adamın gücünü biliyor yetkisini biliyor, yetkisini bildiği kadar sayar ama yetkisini bilmediği zaman korkar ya amca ne var? sen kime konuşuyorsun be? karşında İstanbul emniyet müdürü ama istersen Türkiye baş müdürü olsun bana ne der ya adam tanımıyor bilmiyor işte bütün mesele ne? Bilmek. Allah bilen korkar. Allah bilmeyen ne korkar? Ne korkacak Allah'tan? <gülüyor> Tabii ki Cebra Aleyhisselam korkar. Resulullah korkar. Sallallahu aleyhi ve sellem Biz, biz nasıl ne kadar korkuyoruz? Numara numara işte. Dön duvarın gerisine ne yaparsan yap. Sanki Allah yok orada. Haşa. Çocuktan utanırız. Allah'tan utanmayız. Böyle rezil adamlarız ya. Rezil adamlarız. Mutlaka Allah'ı tanımak. Allah'u Teala bilmek, marifetullah, onun kudretini bilmek, eserlerini bilmek, arşı tanımak, kürsüyü bilmek, levhi bilmek, kalemi bilmek, melekleri bilmek. Bunlar Allah'ın ayetleri. O kadar alemlerin gücünü bildiğin zaman bizim, bizim o kadar basit, hafif, bir yani fasit e, görüşlerimiz var ki. Başına bir kese şey düşmanın büyük olsa, mesela sen şu gavurlara bir Kafa tutabilir tutabilirimsin, tutamam. Niye? E, gücüm yok. E Allah onlardan güçlü selam vaat eden. Ya Allah onlardan güçlü ve galipçi şey kader ama biz Amerika'ya da baş edemeyiz. İyi şimdi ona kat edeceksin. Yani. Bütün Müslümanlar bu durumda. 60 küsur İslam ülkesi milleti, vatanı bu durumda. Evet. Bu durum. Halbuki bir kişi Allah'tan tam korksa dünyanın yavruna tek başına meydan okur mu? Okur. okur. Bir kişi okur. <gülüyor> İbrahim Ali Sena Dünyanın tek kralı Nemrut dedi. Nemrut savaşı. Ama Allah yardım ede, eder. Edeğer, sinek ordularıyla yardım eder. İlla melek ordularına lüzum yok ki aynı zamanda. Sinek ordularıyla yardım eder? Koca Nemrut'u topar sinekten kahreder. Bunlar. Musa Aleyhisselam ya, koca Firavun nasıl çöküyor? Nasıl çöküyor? Deylekle çöküyor. Elede bir devlet var, devlet. Altı bin Beni İsrail. Hiçbirinin atı yok, şey yok, bileği yok, silahı yok. Hiçbir şey yok. Ama denek var, değnek. Vuruyor, deniz açlıyor, geçiyor. Vuruyor, deniz kapanıyor, bundan üstüne. Ne kadar bedel? Amerikanın, Rusya'nın, Yahudi'nin canı çıksa katır trilyon dolarlık e, silah, malzeme, uçak kebisi, bilmem radarlarda. Hepsini yapar. Allah doğru bir Müslüman olsan, sana bir keramet verin. Abdülkadir Geylani gibi adam olsan, İmran Rabbani gibi adam olsan, sana bir keramet verin. Hepsini yenersin bir ruh, ruhaniyet gelir Halidin ve Velidin ruhaniyeti gelir bir evliyanın ruhaniyeti gelir bir de vaktin harbi kazanmış ya yani sahabe kazandığı harflere bakarsan, aklın durur ya aklın durur üç katı, beş katı, on katı mute, mute destanı nedir? kaç tane müslüman var? birkaç bin kişi, yüz bin Rum ordusu var, yüz bin Al, işte getirdiler ya ama bizim imanımız zayıf. Biz Allah'ı tanımıyoruz. Biz Allah'ı tanımadığımız için ona göre korkmuyoruz. Emin oluyoruz. Böyle. Bize bir şey yapmaz diyoruz. Namazımıza, abdestimize güveniyoruz. İlmimize güveniyoruz. Güvenemeyiz. Ancak Allah'a güveneceğiz. Ey meleklerim diyor. Size bu kadar mertebe verdim. Kimseye nasip etmedim, Güvence verdim, emniyet verdim. Sizi masum yaptım. Günahsız yaptım. Niye bu kadar korkuyorsunuz? Titriyor melekler ya. Ah, kelimelerde de meleklerin korktukları, titredikleri beyan ediliyor. ne ve bihşet Rabb'in ve müşfikûn vallahi Rabb'lerinden tiril titrerler. Melekler hakkında söylüyor. La ilahe illallah memer olun, Allah şan etmezler, memur olursa yaparlar. Ondan sonra. Rablerinden korkarlar. Korku, korkacak bir şey yok. Biliyor Allah çünkü. Celle şan. Melekler cevaplıyor. Rabbena la ne'mal mekr. Ey bizim Rabbimiz, senin azabından biz güvenceye ulaşamayız. Şeytan neydi? İblis neydi? Meleklerin vaiziydi meleklerden değildi ama meleklerin hocasıydı cinlerden de ama meleklerin vaiziydi gökte yerde secde etmedik yer bırakmadı, bir karış yer yok secde etmedik. her yere secde ama Allah Teala iptehan etti hadi Adem'e secde bakalım Adem senin kıblen olsun dön oraya Adem'e secde etmem dedi İdris oldu şimdi bunu görünce nasıl korkmaz bunu görünce nasıl korkmaz anile kalp döner fırıldak gibidir biz çirgen çok neden korkmamız lazım? Yarın bu imanda kalabilecek miyiz? Ölene kadar bu imanı sürdürebilecek miyiz? Ne kadar yalvarıp dua etmemiz lazım? Allah'ın verdiği nimetleri elimizden almaya almayız. <gülüyor> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarında var. Çok acayip dualar var. Allah'ım ne? Sabah akşam terk etmediği bir duası var. Dua kitabında da var. Zerzele duası diye de yazmıştık bu daha evlerden herhalde. Sabah akşam hep okurdu. Allah'ın eserü ve afiyet Dünya Dünyada ahirette senden belasızlık isterim. Allah seve ve fi ve dünyaya ve ehli ve mali. Ya Rabbi imanıma, dinime, malıma, aileme dünyalık neyin varsa hepsine afiyet isterim. Belasızlık. Bela vurma ya Rabbi. İmanıma <Gülüyor> bela vurdurma. Malıma da vurdurma. Hanımma da, çocuklarıma da dinime de dünya Önce dinime, imanıma bela vurdurma. <Gülüyor> Allahümme suravrati. <Gülüyor> Ya Rabbi ayıplarımı ört amin. ve amin raûâtı quvtuplarımdan emin et. Amin. Allahumme lâ tu'minni mekrati. Ya Rabbi ey Allah beni azabından, mekrinden emin etme. Amin. Korkut. Amin. Ve la tu la mekrak. tu'minni ve lâ tenzi anni sitrak. Ya Rabbi örtünü benden soyup çekme. Amin. Devamlı ört. Allah'ın hafazı Ya Rabbi, önümden, arkamdan, sağdan, soldan, üstümden. Beni muhafaza et. Allah. Bütün gelecek bela Allah'tan. afetlerden ve tehlikelerden. Beni altımdan helak edilmekten yani depremle, altımın e, açılmasından, içine batırılmandan senin azametine sığınırım. Duvalara baksana, Allah'ı bilenler nasıl dua ediyor, bak görüyor musun? Koca Muhammed sallallahu aleyhi ve Muhammed Mustafa, Efendimiz sallallahu aleyhi Beni meklinden emin etme, yani bana güvence verme diyor. Beni güvendirme diyor, çünkü güvenirsem yanarım diyor. Halbuki cennetten müştelenmiş. Biz nasıl güveniriz, neyince güveniyoruz biz ya? Melekler dediler, ya Rabbi meklinden emin olamayız. Ya en menneker ke inel kul husu. Senin menninden azabından ancak husrana düşenler emin olabilirler. Bu da Allah dostları mesela gitmiş. Hz. İbn Abdullah <gülüyor> el-Havlani büyüklerden. Yassı Camii'de kılarmış. Yani cemaatle namaz kılıp yassı bittikten sonra e, yüksek sesle bu ayeti okurmuş. Herkes duyacak şekilde. Allah'ın menninden ancak husrana uğrayanlar emin olurlar. Yani korkalım arkadaşlar diye. Ayet tabi eskiden herkes, ayet anlıyordu, şey ediyordu, biri okursa öbür manasını anlıyor o şey. Şimdi, birbirini uyarmak lazım. Ne diyor İsmail'in bir rafiyat radıyallahu anh. Bir adam diyor, günahına devam ediyorsa, terk etmiyorsa, tevbe etmiyorsa, hala da Allah beni bu vaziyette affeder diye de temenni ediyorsa, ya bu diyor Allah'ın azabından kendini güvende kabul etmiş olur. Günah devam ediyor, bir yandan da mağfiret bekliyor. Terbesiz. Bu adam aldanmıştır. Bu adam kaybetmiştir. Allah bizi mahvola Allahım ya Rabbi, biz aciziz, kurban olduğumuz, biz zayıfız ya Rabbi Zafiyetten yarattın bizi sen ya Rabbi biz zayıf. Suyu yaratıldığımız suya bak ya. Yaratıldığımız suyun durumuna bak ya. Kabirdeki durumumuza bak ya. Kemiklerimiz kenara çekildiği zaman, eriyip gittiğimiz zaman, ki halimize bak bizim. Bize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Biz sana diklenmeyiz ya Rabbi. Biz Amin. sana dikilmeyiz ya Rabbi. Amin. Biz sana eğiliriz ya Rabbi. Rükü ederiz, secde ederiz ya Rabbi. Secde rükü etmeyenleri de terk ederiz ya Rabbi. Amin. Kurban olduğun biz acı ya Rabbi. Amin. Amin. Allah Allah'ım ya Rabbi. Evet. Bu işler, bu rivayetler ne anlatıyor? Buradan ne anlaşılıyor? Bir insan ibadette en yüksek seviyeye ulaşsa da Allah'ın azabından garanti de olamaz. En yüksek ibadette Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ne oldu? İsmi azamı Duasıyla dağlar oynuyordu ya. Muhsin Aleyhisselamın karıtı kafir oldu. 12 bin hoca, alim, İsrail olan da onun vazlarını yazıyorlar. 12 bin alim vazlarını yazıyorlar. Döndük yavur oldu bir de Allah'ın inkarı hususunda da ilk kitabı o yaz. bers ne oldu? Bers-i kısalarını Bunların anlatıyoruz. Tafsilatı biraz anlatmak lazım. O derslerin, ayetlerin tefsiri yapmadık beraber ama arada geçti. Büyük alimler, abidler, dağlarda ibadet edenler, harama bakmazlar, zina etmezler, hıybet etmezler, ot yerler, Haram yemezler, yalan demezler. 30 sene, 40 sene, 50 sene, 100 sene, 200 sene iman eder. Ben sıyırsam. sonra efendim zinaaya da düştü, İç gide içti de ee, Kralın kızı hasta olmuş, okusun diye getirdiler, onu da öldürdü. Hamile olduğu Zina kız çünkü saralanıyordu diyor ben, kendi dediği şeytan onu baktırdı. İşte baktırınca can içine onun sevgisini attı. Ondan sonra bir şey olmaz dina aykırdı. Ondan sonra işte hamile kalırsa bu kız şey olsa seni keserli asırlar öldürttü. Ondan sonra kendi öldü de gömdüüp koktu dedi. Neler neler. En sonunda da asıldı. Şeytan geldi. Bana bir şey dersen seni şuburdan kurtarıp itten dedi. Görünüyor halen. E şimdi eski dönemlerinde görünüyordu halen. Şimdi de Vekilleri var insanlarda. Şeytana sol çekmiş gitmiş, şeytan istirahata çekilmiş. Öyle adamlar var gelir seni böyle bak seni şöyle kurtaracağım, böyle eleceğim, sana şöyle imkanlar, şöyle istikballer, falan falan. en Müslüman mücahit adam baktın gavur oldu şimdi. Ne yapacağız? Gözümüzün ya. İslam diye, din diye, cihad diye meydanlarda tutuk atanlar, Şimdi İslam'ın tamamı bu zamanda olmaz demeye başlattık. Ben bunları çok utanırım. O laflarını da duyanlardan, bu laflarını da duyanlardan. Şimdi bunu görünce korkmama elde mi Ben size doğruyu konuşuyorum. Ben de yarın bir sapıtırsam da. Bundan başkasını konuşursam ben de dinlemeyin. Sapıtmış deyin geçin gidelim. Öyle bu benim hocam, bu benim şeyhim. Bu uçuyor, bu evliya bilmem ne sabaha namaz kılıyor. İnanmayın, kalmayın. Kafirlerle dostluk eden, efendim kafirleri haklı göstermeye çalışan, onlar da cennete girecek şudur budur, İslam'ın tümünü istemeyen hizm yok falan, kısmen idare eder. Böyle konuşanlara, inanmayın. Evliya olamazlar, Allah dostu olamazlar. Allah dostu az yemekler, az içmekten değil, evlenmemekle değil, Allah dostluğu dünyaya karşı soğuk olup da Kalbinde Allah korkusu olmak kadar Allah dostum. Yoksa adam yemek de yiyebilir, efendim en güzel hepseler de giyinebilir, en güzel kadınlarla da evlenebilir. Mühim olan haram yapmamak. Haram yapmamak. Öbür türlü dünyada zahip görünüm ama işimiz gücümüz kavurları yumuş bize. Bizi onlara yumuşatma. Böyle olmaz. Bu iman değil. Onun için bu durumları görünce eskiden konuştuğu bakıp adamın şimdi ki konuştuğu baktığın zaman var. Fakat adam evvelce İslam'da cinsel ayakta kitap yazmış. Orada hurileri yazmış, her şeyi yazmış. Sağlam hadis herif sahil. Cennette erkeklerin tenasül ürkümünde o kadar güç olur, hiç eğilmez, kadınların o kadar isteği olur, hiç tükenmez. Bunlar sahih hadisler. Hepsini kaynaklarıyla yazmış. Şimdi o adam ne diyor? bu yok bir şey yok cinsel partner değil aynı adam nereden döndü bu adam buradan buraya ya bu kadar yanlışın içinde yani Allah biz efendi hazretlerimizden ayırmasın Aa, şu mübarek insan bu hakikatleri bize ulaştırmasaydı kalmıştık karanlıkta bu kadar zulümatta bu kadar bulut içerisinde nereden güneşi bulacaktık biz? ama neler anlattı bize neler öğretti bize şimdi? hiç daha sapıtır Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle Allah bize onun yolundan ayırmasın. Amin. Ehli sünnetin tam ortası. Ehli sünnet çok var ama işte ses meselesi, tesir meselesi, tebliğ meselesi, korkmama meselesi, korkmama meselesi. Bu mübarek. Her dönemde aynı şeyleri konuştu ya. Hiç korkma. Onun için bize gereken hakkı söylemektir. Ve Allah'tan gelirler. Devamlı korkma. Korkuyu elde bırakmamaktır. Efendim babamız hacilardan hazirdir. Ben alaycık buluyorum. Evladım Mahmud dedi. Bu duayı çok oku. Ne demek? Ya Allah kalplerimizi kaydırma. Hacilere evet. tenaya, bizi hidayet ettirdikten sonra hep ne abide ola? Tarafından bir rahmetini bak şeyle. İnne kentel ve ha. Çok oku. Çünkü bizim imanlarımız Allahımızın elinde. Şuradaki düğme bizim elimizdeki gibidir çift bastın yanar, çift bastın söner. Şura bir anda aydınlık, bir anda zifiri karanlık olur. O düküm bakarsın, iman nuruyla pür nur olmuş bir kalp, bir anda zifiri karanlık kafire döner. Döner. Şimdi mümin, benim yaptığım ibadetler, namazlar, zikirler olabilir diye korkarak, endişe ederek, itaatlerle amel eder. Zekat verir korkar, kabul olmam diye. Sadaka verir korkar. Nerede kaldı fakirin kafasına kalkmak? Kendi korkar. "Elleziîne <gülüyor> anlatırken. Rablerinin korkusundan titrerler. <gülüyor> ve verdiklerini verirken, yaptıklarını yaparken ve kulûbuhum veciletün, <gülüyor> kalpleri korkar. اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّمْ Rabbimizin huzuruna döneceğiz. Bu ne rezillik derse ne cevap vereceğiz? Şu kıldığımız namazlar namaz mıdır? Allah aşkına rükuda, secdede Allah aklımıza geliyor mu? Allah. Sübhane Rabbe'ye razıyım. O ne büyük tesbih ediliyor, tenzih ediliyor. Noksanlıkları olmadığı beyan ediliyor. Sen o Allah'ı tenzih ederken ağzında kalbin nereye geziyor? Bu rezillik değil midir? Kılmayanlara hakkın görüyorsun. Sen kılıyorsun da ne? Hap ediyorsun kılarken ezil oluyorsun seccadeden oluyorsun yaptığını yaparken diyor Rabbime döneceğim bunu Allah'a ilahit ya midir bu amelim diye korkarlar fitrerler korku yeten bırakmayalım kardeşler. korkmak farz Allah'tan korkmak farz ne kadar takva olsan da ayetler böyle söylüyor ama facir kişi adam namaz kılarken korkuyor reddolunacağım diye. Adam, facir adam zina ederken korkmuyor. Nasıl olsa bana bir şey olmaz diye. İç içen korkmuyor, semzem içen korktum. Anladın? Kabe'de tamam eden titriyor. Çünkü müminin hali başka, facirin hali başka. Biz mümin huylu olalım. Korkan kullardan olalım. Hem de ibadet edelim, günah etmeyelim. ibadet ederken korkalım diye. En Hazretleri, Cüneyli Bağdali Hazretleri'nin nesili oluyor? Dayısın. Hem dayısı hem şeyhsiydi. Sırr-i sekatî derler hani eski de seri-i Hazretleri. Biz de çocukken her işte neyse eski tertümeler çevrelerden böyle sırr-i sekatî diye geçer falan ama tabi Arapça'yı öğrenince kelimeleri, şeyleri doğrular anlıyorsun. Ama maalesef incelemeler, tertümeler yazmışlar, etmişler. Bu mübarek lan ne buyuruyor? Bir insan bir bostana girse, Orada bulunan her ağacın üstünde bir kuş, ona fasih bir lisan ile yani öyle kuşun ne dediği belli değil. Geçen küçük hatta haberde horot ne diyormuş? Böyle konuşuyor bir şey, şöyle diyor diyorlar. Onun için bu horot çok pahalı ürünlerde. Halbuki bir işte şey öyle böyle diyor. Şimdi güvercin de bir şey söylüyor. Onu insan bir de bakıyoruz, kendin onu öyle kurduğun zaman. ...böyle diyor bana diye düşünüyorsun mesela... ...şimdi böyle diyor diye değil... ...bu bana böyle diyor... ...o ses yani, o sesi... ...ya bundan ben onu duyuyorum... ...o senin kuruntun olabilir... ...ama diyor... ...o bostanın üzerindeki her... ...ağaçtan... ...bir kuş... ...açık bir dille dedi ...ey Allah'ın velisi selam olsun sana... ...dese... ...eğer o adam ben herhalde evliya oldum veya deliyim diye düşünüp de ya burada bana bir imtiham var bir numara dönebilir belki ben kendimi beğeneceğim de helak mı olacağım acaba tuzağa gelmeyelim diye düşünmese o kişi tam tuzağa düşmüştür diyor. düşünmese böyle mi bu düşmüştür Hazretleri'nin müridi geldi dedi efendi hazretleri ne var şu yayladan geçerken bütün otlar konuştu ben. ne dedi ben şu hastalığa yararım ben bu hastalığa yararım hakikaten öyle yani o da zannediyor büyük evriya aldı Evladım dedi bunu. Ne? ne kadar 90 makamlardasın sen ya kurtlar kuşlar otlar seninle konuşursa sen ne kadar aşağı bir makamdasın de. sen çalış çalış senden bir şey o zaman gel bana dedi sen ya biz de diyoruz ya biz herhalde çok yüksek makamdayız konuşan yok görüşen yok ama biz zaten kilometreye başlamadık ki sıfırın altında ne oldu bizde ne olur bizde ne duvar koşsun ne bir şey bizde adam bile konuşmuyor bizde o ayrı bir şey o senden bahsetmiyoruz hemen yine kendine çevirme nasılsa ben bir şey duymuyorum büyük evriyayı yani. ulan duymuyorsunuz öyle öfüse duymuyoruz bir şey ona ne bu ondan sen makamları aşacaksın geçeceksin takılmayacaksın Kurt konuşacak, takılmayacaksın. Kuş konuşacak, takılmayacak. Ah evliyam oğlum, ot konuşacak, takılmayacak. Ben Allah'ın rızasını arıyorum diyeceksin. Ne böyle? Ufak tepeymişler. Nerede bizde? Biz öyle bir şey duysak. Demek ki korkacağız. Veliliğin şartı neymiş? Korkma. Peki bu korkuyu ne zamana kadar sürdüreceğiz? Bir de o var. Ya hocam benim bunun bir durağı yok mu ya? Bir yere gelsek de daha korkmasa. Durağan ne zaman diyor melekler iner? Ölüm anında. Ölüm anında melekler iner. Yoksa öyle önceden melek diye görünür. Abi keleptir yani. O ne kandırmalar o. Beyaz Ebû Yezîd el-Kasımî Kartesoz oğlu Ne makamlar ne makamlar. Yahû diyor. Bir baktım bu diyor gökler yerler açıldı diyor ya. Arşı gördü. Bir nida geldi diyor, anladım ki şeytandan. Niye? Ey ebayezid el besami diyor nida da. O vakama geldin ki namaz abdesen için yok demiş. Yani böyle demiyor da, senden teklifleri iskaf ettim. Sen benim hasbelimcini diyor. Olan şeytan dedim diyor. Peygamber namazı bırakmadı da biz mi Ama işte alim olmak lazım. Alim olmadığı zaman öyle arşa üzüm yok, Üst kat açıksa <gülüyor> oha deriz, Üstü seyrediyoruz, kaybı biliyoruz. <gülüyor> Arşı gördük de. Ama arş derken işte şeytanın öyle oyunları var ki gökle yer arasında öyle planlar kurabilir ki. Şu anda şeytan Amerika'yı kandırır be. Öyle bir iş yapar ona. O da bulduk der. Uyduyu yerleştirir. Bilmem. Halbuki şeytanın köpeğidir orası ya. Yani şeytan öyle oyunlar, şeytanın büyük oyunları var koca gezegeni göster ona ya o gezegen ya o da zanneder ki aaa bir gezegen buldu bir dahadik yok şeytan bu ya? yapar çünkü Allah Teala ona imkan vermiş deccalı duymuyor musunuz? deccalı neler yapacak? şeytan deccaldan aşağı kuzer kanmayacaksın sen sen hak yolda devam edeceksin Ali selam gibi deccal öldür öldürdü diritti kesti ya Hızır aleyhisselamı kesti İkiye böldü ya Hızır Aleyhisselam öldü. Sonra tekrar birleştirdi diriltti. Kalk diyor kalk. Hayır, öldüren Allah dirilten Allah. Ama şeytanın deccalın elinde gösteriyor işi. Bütün millet bakıyor. Vay anasını deccala iman etti. Sen bizim Rabbimizsin. Tamam biz sana inandım. Dönüyor ona sen inandın mı diyor bana. Deccal diyor şimdi daha çok inandım senin Hızır Aleyhisselam diyor. Daha çok inandım senin deccal olduğuna. Ya, ne inat adam ya diyor çünkü diyor peygamber bir haber verdi sen böyle yapabileceksin Allah sana bu kadar fırsat verecek şimdi sen Allah sana bu kadar fırsat verecek bu hadisleri bilmesen işte Rabbim dersin seyfi dersin. ilim ilim ilim vallahi bu sohbet ve ilimlerden başka kurtaramayız biz bu zamanda imanımızı oluruz kurtaramayız bize oyun ederler şeytanlar yüzüm yok dolu inkarcı ilahiyatçı var bana da yazmışlar Antalya'da bir şeyini bakın haberlerin birinde ilahiyatçı yazar yazmış bana <gülüyor> ne ilahiyatçısı be Allah muhafaza eylesin beni ilahiyatçısı <gülüyor> ne ilahiyatçısı İlahiyatçı yazarmış ben yazar doğru her yazar yazar oluyor sanki <gülüyor> ama ilahiyatçı değiliz bize ya biz medreseden aldık kaynağından aldık bize öyle oksijen varmış bilmem ne yokmuş fizik felsefe ile ayeti hadisi inkar etmeyiz biz ama bunlar Amerika açıklama yapsa böyle bir şey yok ama Kur'an'da var bunlar derler ki belki Kur'an'da zayıf bir rivayet kaptı var buraya yani ayet olmayabilir bu çünkü Amerika tespit etti bunu gökte böyle derler bunlar samimi söylüyorum İsa Aleyhisselam yaşamıyor gökte diyen ne demez Resulullah Adım Seyit, sallallahu aleyhi ve sellem inanmaz. Buhari'deki Müslim'deki hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? O hadise inanmamak ne demek Peygamber olsa ammam demek. Bunun başka manası mı var? Geçen atadadır diyoruz. Bir azadadır. Allah bilir hangi azadadır. Sağdır, yaşıyor. Zincirlerle bağlıdır. Müslim'de geçiyor bu hadis. Bırak şu hurafeleri diyor ya hadis. Ya sahih mi Müslim ya? Kaynak efendisi ka sallallahu aleyhi ve sen nasıl bir hadise bırak şu hadisi dersin ya ne cesaret bu ya bunlar böyle yorum yapmasa olmaz sen eğer o hadisi diyor inkar edebilirse işte o zaman aydın bir hocasın ama sen bu hadis beni bağlar ben buna inanırım dediğin anda gericisin çünkü sen şartlanmışsın tabi şartlanacağım Allah peygamberle şartlanacak. Kur'an sünnetle şartlanacak. Şartlanmayan adam olur mu hepsi sapsın adam? İmanlarımız Allah'a emanet. Amin. Bu kadar adam sapıtıyorken biz de çok iyi bir adam mıyız de böyle doğru duruyoruz? Rabbimiz hibrediyor. Ona güvendik. Bugüne kadar mahrum olmadık mahcup olmadık. Bundan sonra da Allah'ım sade kendine güvendir ya Rabbi. Amin. Bizi kendi elimize bırakmayalım. Hepsimizin eline bırakmayalım. Göz açıp kapı kadar da bırakmayalım. Ondan kılak bırakmayalım. Amin. Nefis bizi helak edersem de rahmet eylesem. Yeni doğmuş bebek gibi muhafazayla ya Rabbi. Amin. Bu iş bu. Tetelezzelu <aleyhmul melâke> Melekler ölürken onların başına inerler. elle la ve la tehzelü. Korkmayın, mahzun da olmayın. Ve sivu cennet illeti kuntüktü adun. İşte size söz verilen cennet burasıdır diye gösterirler. İşte o zamana kadar korkuyu elden bırakmamak veliliğin şartıdır. Allah dostları korkuyu devam ettirirler. Hatta Hazreti Ebu Bekri Sıddık, Vadiyallahu Teala ne buyurur? Bir ayağım sağ ayağım cennete koysam yine de emin olmam. Ya delersen çek ayağını dışarı. İki ayağımı koyup da kapıyı kapatırsam ve Abi Mukarrajin cennetten çıkartılmayacaklar ayetinden dolayı o zaman rahat eder, rahat edelim. Şimdi bazıları şu ateok kullan. Estağfirullah, elledin amelu, okulla ki iman ettiler. <gülüyor> imanlarını şirkle karıştırmadılar. Böyle Yahud-i Ceydet'e gidecek yok, şu yok, bu kader yok, alın yas yok. Bunlar şirke. Bunlar imansız. Şirkle bulaştırmadılarsa biz öyleyiz elhamdülillah. İman ettik mi? Bir şirk karıştırıyor muyuz? Karıştırmıyoruz. Onlar için güvence var ve o mühterin onları idha ettedirler peki hoca efendi bu ayet güvence var diyor sen güvenle diyorsun şimdi onlar için güvence var ama şu anda var ama ölünceye kadar bu imanla gidebilecek miyiz diye garantimiz var mı? yok, yok. bundan sonra şık karıştırma tehlikesi var mı? var bir ikinci mana onlar için güvence var şu an için güvence var mı? yine yok e niye yok Hoca Efendi? Şimdi şirk dediğiniz yine yok, şundan yok. Ebedi cehennemden kurtulma güvencesi var. Yani şu imanla ölsek ebedi cehennemde kalmayız. O garanti. Ama bunu taşıyabilecek miyiz? O garanti değil. Fakat şu anda da günahlarımız yok mu? Üzerimizde kulakları yok mu? Neler neler yok mu? O zaman cehenneme hiç girmeyeceğimize dair garantimiz var mı şu anda? Yok. Ha, girsek de çıkarız sonunda. O güvence Müslümanlar için var ama Yine muhakkak azaptan kurtuluş garantimiz. Yok, yok. Yine yok. Onun için doğru, dürüst anlayalım. Hasan radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir ad-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu azze ve Celle buyuruyor. Yani ne demek? Hadisi kutsi demek. Ve izzeti ila etme ve la abdi. Havfeyni ve la etme ulu celalim aklı için bir kulunda bir kulunda İki korkuyla, iki güvenceyi bir arada toplamam. İzâ emineni fiddünyâ hıftuyu vel kıyâmet. Dünyada benden emin olursa, Allah bana azap etmez, Allah bana bir şey yapmaz, benim işim iyi, yarının güzel, hiç korkmuyorum şeklinde davranırsa, kıyamet günü onu korkuturum. Ve izâ haferi dünya, ama dünyada korkarsa, titrerse, Allah'ım beni mahuret et, rahmet et, acı bana, amellerimi reddetme, ben amelime güvenmiyorum, ben sana güveniyorum. Ne <gülüyor> korku güzel olursa emmeti uyanır kıyamet. Kıyamet günü ona güvence verir. Onun için biz burada korku tarafını tercih edersek, ahirette korkmayacağımız garantidir. Korkmayacağız. Çünkü iki korkuyu birleştirmez. Diyor. Bir tarafta korkalım ki ahirette emin olalım. İnşallah rahman evet. Rabbimiz istediğini yapar, mülk onun, gökler yerler onun İsa aleyhisselam Allah'ın oğlu diyorlar haşa, Meryem ve hanımı diyorlar haşa onların bir su suçu yok, günahı yok İsa aleyhisselam Ülül Azim peygamber annesi Sıddık'a fakat Allah Teala kul فَمَنْ يَنْ يَنْ يُقْبُنَ اللّٰهِ شَيْهِ اِنَرَادَ اِنْ يُلْكَلْ مَسِحَبْنَ مَرْيَمَ بَغُمْ بَغُمْ مَنْ فِي لَرْضُ onlara Allah Meryem oğlun besiyi de, anasını da helak etmek isterse, bütün yeryüzündekileri yok etmek isterse, kim Allah direnebilir, kim karşı güç gösterebilir, kim bir şeye malik olabilir? Allah. Benim yok ya. Helak ederim istersen. Benim günahım yok. Günah yoksa yok. Ben yarattım seni, ben yok ederim seni. Benim malımsın, benim ürkümsün diyor. Ama ben yine de rahmet ediyorum sana. Esir görüyorum seni. Kitap indirdim, Peygamber gönderiyorum. Bu kadar vaizlerle, servet gönderiyorum. Bu kadar nimetlerle donatıyorum, kuşatıyorum. Sen ne karantin var ya? Korsana benden. Tabii ki sebepsiz azap etmez. Tabii ki zerre kadar zulmetmez. Ama kendi mülkünde ne yapsa da zulüm olmuş olmaz. Başkasının mülküyle tecavüz eden zulüm olur. Ha burada bu tahta beni çizdik desene, bu tahtayı kırsam kırsam şeyim. Bu, za, zalim olmam ki. Ama senin tahtlarını kırarsam zalim olurum. Mülk Allah'ın yani. Ne yaparsa yapar. Sen Allah'ın mülkünde şunu yapamazsın mı diyorsun Allah? Haşa ve kella. Ve lillahi mülkü <gülüyor> Göklerin mülkü onun, yerlerin mülkü onun, her şeyin mülkü onun. Allahu ala külşim kadir. <gülüyor> her şeye gücü yeten Allah. Bir an da bütün dünyayı Müslüman eder, bu Bekir eder yahu gibi. Bir anda gavur edebilir herkesi. Kalpler onun elinde, her şeyi onun elinde. Düşünceye bile kendi elimiz değil. Bir dakika sonra ne düşüneceğiz? bile haberimiz yok. Bir bakıyoruz bir dakika sonra aklımıza bir şey geldi. <gülüyor> 40 yıl düşünsek, aklımıza kendimiz. Mevla yönetiyor kalpleri her şey. Zaten o beyinler, ciğerler, böbrekler, tamarlar, sinirler. Bir alem, bir ayettir. Yani yedi kat gökler yellerin içindekinden daha büyük ayetler bir adamın içinde var. Büyük işi yapmak daha kolay, bu küçük iş daha zor, Allah. daha hassas tezahür ediyor. Senin bir damarından beraber seni selceden. Bir damarın canını, ne kadar damarlar var, ne kadar kapaklar var, ne kadar kapakçıklar var diyor doktor geçen diyor. Bir anlattı, anlattı bana. Aklın tutuyor, o beyin anlatıyor şunu anlatıyor buna. İçindeki sıvıyı anlatıyor şunu anlatıyor buna. O azalırsa ne olur, çoğalırsa ne olur? Beyindeki sağ çalışırsa ne olur, sol çalışırsa ne olur? Çalışmazsa ne olur? Allah. Oh. Bir de bakıyorsun adam zenit saati gibi her şeyi hatırlıyor. Bir bakıyorsun aynı adam bir gün sonra adını bilmiyor ya. Sen kimsin Allah ile boy ölçüyseysen her kim? Şey hareket. Altını edemezsin ya Allah müsaade etmezse. Altını etmek de kolay Kabz Kabzolsun, taş kesersin kalırsın. Ameliyatından zor çıkarırsın. Hadi altına yap, en kolay iş yap altına. Adam bir tıkardı bakmaz bağırıyor gibi diyor. Hadi işe işiyemez, tıkandı. Yani bu en basit iş, en pis iş. Yap, onu yapamazsın, yapamazsın. Yapamazsın. Allah'ım bize ne kadar aciz olduğumuzu göster ya. Bize kendi acziyetimizi bildir, senin kudretini anlat bize ya. Amin Allah'ım. Onun için aman güvenmeyelim, aman güvenmeyelim. İlmimizi artıralım. Ne kadar ne kadar Allah'a bilir, ayet dinler, hadis dinler, sohbet dinler. Ne kadar ilmini artırır, Allah'tan o kadar korkusu artar. Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Cahilde de bu işler zor. Allah. Onun için. Evet. Bir hadis-i okuyalım. Burada 54 farz kitabında 37. farz dersindeyiz. Ee, buradaki hadis-i de okuyarak bitirelim inşallah. İnnemle kebairi el billah en büyük günahlardan biri Allah'a ortak koşmak. Yani o zaten günah sınıfından da çıkıyor ama yine günahlardan sayılır. Bazı günah var adamı kavur eden. Yani onu demek istiyorum. Mesela. Put atmak günahdır ama şirktir aynı zamanda. Yani her efendim günah şirk olmaz ama bazı günahlar var ki şirktir. Adam edin. Ve elemn min mekrillah. Mesela Kur'an'ı çöplüğe atmak günah mı? Günah ama şirk aynı zamanda. Anladın Kabe'ye pisleme. Yani günah ama aynı zamanda eder ederdi günah. Ama her günah adamı ne yapmaz? Dinden çıkartmaz. Şirk koşma. Vel emnem illa. Allah'ın azabından emin olmak. Bana bir şey olmaz diye garantide kendini saymak. ve yesevim rahmet illa. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek. Nasıl dengeliyor? Ben Allah rahmet etmez, ben çok günahkarım dese o da kafir olur. Ümidini kesme. Ve ruh Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak, rızkından ümit kesmek, rızkından. Yani Allah bana bakmayacak, her an dehşet alacağım, öleceğim diye. Böyle insanlar da var, bazı elhamdullar da var. Doldurmuşlar altınları, pankonatları, cibrilikten yemek de yemiyorlar. Ondan sonra böyle, yavdilerde çok olur o cimrilik işi. Öleceğim diye korkuyor aşktan. Kaç kişi böyle kıtlık olacak. Hani altında yenmez ya para kıtlık olacak diye öleceğiz. Böyle insanlar var. İşte bu da insan kafiridir. Başka bir hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne kebâirel isâkobil. Allah'a ortak koşmak, babanın, annenin, valideyn ana babaya meşru isteklerinde karşı gelmek. Vel furar nesaf, haktan kaçmak, askerden kaçmak. İşte sen teröristle karşılaştın, kaçıyorsun öbür askerleri, polisleri ve din ele. Çok büyük günah. Ondan sonra vel yeminul Gamuz, yalan yere yemin etmek ama bu yalan yere de değil, geçmişe dönük. Mesela vallahi yapacağım, yapmayacağım dedi ama ileriye dönük. Yapmadı, yemini bozdu, kefalet gerekir. Ama geçmişe dönük, vallahi yapmadım diyor. Halbuki yapmış. O gamuz. Gamuz demek sahibini cehennemin dibine kaldıran demek. Geçmişe dönük yalan yemin yaparsa kefaleti yok. Niye yok? Temizlenmez. Ha, ileriye dönüp yemin etse de yeminini tutamazsa o başka çünkü yemin ederken tutamayacağım diye etmedi ama geçmişe dönüp bile bile yapmadım diyor yaptım yalan yemin Allah rahmetten ümitsiz olmak Allah rahmetinden güvende kendini hissetmek işte bunlar insanı efendim, günaha sokan bazıları şirk ana babaya karşı gelse şirk değil yemin etse yalan yere şirk değil. Anladınız mı? Hatta kaçsa şirk değil. Yani helal kabul etmedikten sonra, yaptığı işi haram bildikten sonra şirk değil. Ama Allah'ın azabından ben garantideyim dese şirk. Çünkü o haram bilerek falan alakası yok ki o. İnançla alakalı. Kendini garantide görüyor. Veya ümidi kesti şirk. Bunlar Allah'ın yeniden iman tazelemek icap ettiren efendim günahlardır. Zaten bizim ağzımızdan böyle bir söz Allah'ın izniyle çıkmaz. Az çok bunları bu kadar konuşuyoruz. Dinliyoruz ama içimizde de öyle bir düşünce gelmesin. Gelirse de tebe istiğfar edelim. Allah'a sığınalım. İçeri gelen geçen de insan şirkete düşmez. Ama ağzından konuşursa harekete geçirirse tabi bu gibi şeyler e, insanı e, ne yapar? Şirke düşürür. Yoksa kalbinden geçirir. Sen garantidesin diye. Hemen estağfurullah falan dedikten sonra o vesvese kabilinden kalın, Allah Teala bütün vesveselerden de muhafaza eylesin. Amin. Subhanallahi ve Amin. اللهم إنا نسألك الجنة نعوذ بك من النار اللهم نسألك رضاك والجنة نعوذ بك سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليا قول وعمل ونعوذ انا اعوذ بك من شر مستعجل <سؤال> بنبي صلى الله <سؤال> تعالى <سؤال> عليه وسلم ان الحمد من شرور انفسنا ومن سيئات الله فلا مضل له الله ونشهد Ey dinla habib Senin uzan için gelenler, senin uzan için sevenler, senin yolunda toplananlar, hürmetine, İslah sahipleri hürmetine ya Rab. Ya Rabbi bize azabından emin etme ya Rabbi. Abi. Bize güvence verme ya Rabbi. Beni korkut ya Rabbi. Abi. Dünyada korkut, ahirette korkutma ya Rabbi. Ve ya ben anasını. İmanlarımız muhafaza. Bizi sizlere kaptırma ya Rabbi. Abi. Bizi bunalımlara sokma ya Rabbi. Abi. Gözlerden, nazarlardan, sihirlerden, şerlerden. Ya Allah belanimi, bütün düşmanların hile kutu adesi mekkarların mekrinlerinden emin eyle ya Allah'ım, mafaza eyle ya Allah'ım, her türlü gayri muratlarımıza nail eyle, çocuklarımıza nail eyle, korktuklarımıza emin eyle, Müzikler, polislerimizden şehitlere karitayı karit rahmet eyle, kabul eyle, nur eyle, derecelene âli teröristleri kahreyle, vahve it ve dış düşmanların bu memleketi bölmek isteyenlerin ya bütün oyunlarını iptal eyle. Destekçilerini de kahreyle ya. Yardım edenlerini de helak eyle ya. Sen İslam huzuru ver ya Rabbim. Kur'an huzuru ıhsan ey. Amin. Amin. Ya Rabber Alevi. Bütün asker polis şehitlerimizin de ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en elhammedel abdu ve resulü. <gülüyor> Hası ve hizmeti ve basit ruhlarını hediye eyledik. Allah'lar ensal rahmetler halinde kabirlerine ihalele. Amin. Amin. Ruhları için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanir Rahim. Malikevmiddin.